Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın, Bir Dolap Kitab'a hoş geldiniz. Günaydın, ee, bugün bir duyuruyla başlayalım. 24 Ocak Cumartesi günü e, Kadıköy'de e, Bahariye Caddesi Süleyman Paşa sokaktaki Pegito Kafede e, bir dolap kitap buluşması e, düzenliyoruz. Dolap okurlarıyla buluşacağız e, 24 Ocak ve Cumartesi günü ile. ve dolap dinleyicileriyle e, buluşacağız. E, herkese açık bir e, toplantı bu, e, bir buluşma. Evet. Yapacağımız şeyler arasında da işte o gün çocuk kitapları hakkında doğal olarak sohbet edeceğiz. Konu Asıl konumuz o bizim çünkü. Ee, tabii o tanışma çok tatlı bir şey olacak diye düşünüyorum. Güzel evet. güzel e, heyecanlandırıyor beni yani bunu düşünmek. Ee, ayrıca tabii biz Dünyalı Dergi'den bahsederiz mutlaka. Hani o da önüne geçilebilecek bir şey değil. Ee, kitap armağanlarımız olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. TUDEM yayın grubu sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik bu ee, ve e, bir kitap okuma atölyesi diyelim çocuk kitapları okuma atölyesi diyelim ee, böyle bir etkinlik yapacağız ee, işte herkes çocuğuna kitap okuyor akşamları ama bakalım nasıl okuyor diye Merak ediyoruz ve deneyim paylaşmak istiyoruz. Genel olarak çocuk kitapları, çocukların kitaplarla ilişkileri üzerine e, deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz zaten. E, Tabi şöyle bir şey de var. Çocukla gelinebilecek bir etkinlik bu. E, mekanın üst katında çocuklara e, yönelik bir etkinlik alanı var. Orada işte e, bu işte bu işi işi bu olan çocuklarla etkinlik yapmak olan insanlar, çocuklarla e, biz aşağıda sohbet ederken vakit geçiriyor olacaklar. E, İsteyen herkesi bekliyoruz. Daha ayrıntılı bilgi isterseniz birdolapkitap.com'da bununla ilgili yazmıştık zaten. Bir duyuru yapmıştık. Evet. Ee, oradan da bilgi alabilirsiniz. Gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.30 itibariyle. Biz buluşmak için heyecanlanıyoruz. Evet gayet heyecanlıyız. Şimdi e, kitaba geçeyim. Evet. E, bir gençlik romanı var elimde. Domingo yayınlarından çıktı. E, Mucizeleri Saymak adlı bir kitap bu. Alt başlık gibi diyelim. Eğer yolunu kaybettiysen akıntıya karşı yüzmeyi dene diyor. Ve kapakta da çok güzel böyle mavi gri tonlarda balıklar var. İşte kitabın üst kenarına doğru yüzen beyaz bir zemin üzerinde. Ve onların tam ortalarından ters yönde giden kıpkırmızı bir balık var. Çok güzel bir kapak. Kitabın ee, kahramanı. Kitabın kahramanı. Akınmızı evet. balık işte. Ee, evet yani böyle söyleyebiliriz. Mucizeleri saymak. Evet. Below, below chance. chance. Evet. Kitabın e, Türkçesi Şiirsel Taş'a ait Editörlüğünü de e, Sumru Ağır Yürüyen Yapmış e, Özellikle bu bilgiyi Söylüyorum çünkü Okuyunca e, şunu hissettim e, e, Bu her zaman Olmuyor ama bu kitapta böyle Çok güzel Türkçe'ye Aktarılmış o, okuyormuşsun kitap Okuyormuşsun gibi olmuyor okuyormuşsun. değil mi? Ya, böyle yağ gibi kayıyor kitap Gerçekten çok iyi Evet yani şimdi ararsak imla hatası buluruz. Ondan bahsetmiyorum. Yani yanlış anlaşılmasını yani Kastettiğim o değil. Hani var ya bu D'ye ayrı yaz falan. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum yani. Kitap Türkçe yazılmış hissi evet. veri, veren bir kitap. Yani yani ben çok bir şey çeviri. okuduğumu hissetmedim daha çok. Yani evet, o, evet, çok o güzel. kitabın içindeydim ve. Ya bu şeyden de kaynaklanıyor varmadan... tabii. Ee, orada kitap oradan. çok iyi yazılmış bir kitap. Tabii. Konusu, evet. karakterleri çok güzel. Ama Türkçe'ye de çok iyi geçirilmiş evet. bir kitap aynı zamanda. Ee, o yüzden çok e, keyifli okunan bir kitap. Ee, kahramanımız aslında... Bu sefer bu arada değişik bir şey yapıyoruz. İkimizin de okuduğu, birbirimizden kaçırmadığımız bir kitap. <gülüyor> <gülüyor> bu daha değişik oldu. Ee, kitabın kahramanı Vilo. Ee, nasıl desek... E, yani bir tür dahi işte fazla yani bir çocuk her bakımdan hepimizden fazla yani. Ve işte evlatlık edinilmiş bir çocuk evlat edinilmiş bir çocuk. Annesi babası onu çok seviyorlar o da annesini babasını çok seviyor ve onlarla çok iyi anlaşıyor. Fakat kitabın ilk bölümünde Willow... Bir trafik kazasında anne babasını kaybediyor ve hayatı alt üst oluyor. O güne kadar kurduğu bütün e, o e, yaşama düzeni diyelim, Vilova'a ait bir düzen var çünkü. 2, e, 5 ve 7 sayıları mesela çok önemli onun için gibi. Hani. Onun kurduğu bir düzen var. E, ve o düzen alt üst oluyor. Ama... E, Vilo bir şekilde işte o kapaktaki kırmızı balık hı hı. E, bir şekilde bütün bu olayların içinde tabii e, o, o anda etrafında bulunan çok çok ilginç karakterlerin de büyük yardımıyla. Yani istesen öyle karakterleri bir araya getiremezsin. Gerçekten e, getiremezsin yani e, muazzam bir dönüşüm yaşıyor aynı zamanda çünkü Vilo e, bunu, e, yani çok zeki bir çocuk. E, şimdi bunu mesela nasıl anlatabiliriz şuradan hemen bir örnek. Mesela kendisiyle ilgili söylediklerinden hemen okumak istiyorum bunu. İki büyük takıntım var. Tıbbi sorunlar bir de bitkiler. Tıbbi sorunlardan kastım hastalıklar. Kendimi de inceliyorum elbette ama şimdiye dek hep hafif ve ölümcül olmayan hastalıklar geçirdim. Annemle babamı da gözlemliyorum. Kayıt tutuyorum. Ama, ama tanı koyup koyabilmem için üzerlerinde çalışmama izin vermiyorlar. Yani hayata bakış açısı bu. Belli bir dönem. Ee, karşısındaki bir insanın yüzüne bakıp mesela yüzündeki en ufak bir evet, o da, ayrı, da bir evet, taksi şoförüyle var. böyle bir müthiş, deneyim evet. yaşıyor. Çok güzel bir hikaye. Ee, şöyle diyor mesela evden düzenli olarak çıkmamın tek nedeni, parantez içinde ortaokul olarak bilinen çalışma kampına gitmemi ve kent kütüphanesine haftalık ziyaretlerimi saymazsak, toplumdaki toplumdaki hastalıkları gözlemlemek. <gülüyor> Bunun için mesela alışveriş merkezlerine gidiyor. Tabii bir sürü vakayı görebiliyor. Hastanede oturuyor falan gidip hastanede oturup gözlem yapmak istiyor ama hani pek hoşlanmadığı için hemşireler, işte alışveriş merkezine gidiyor mesela falan. Ve orada gözlem yapıyor. Ee, bir de bitki yetiştiriyor. Gerçek bir bahçıvan. Hani e, Green Finger denilen insanlar var Aha. ya ne denir onlara bilmiyorum. Yani neye, ne ekse yeşeriyor yani. Bir, öyle bir şey var. Toprağa parmağını dokunuyor Oradan bir yeşil bir şey çıkıyor yani. Ee, ve e, mesela çok nadir bulunan e, neydi? Ceset çiçeği miydi? Hı hı. E, onları yetiştiriyor. Bambu, zaten e, ha, bahçesi var mesela bahçesi evinin falan, arkasında. Evet. Böyle çok e, özel şeyler Ve yetiştiriyor. Ve yetiştirdiği her şeyin latince adını bilip... Tabii her şey zaten e, latince anlatıyor bize. Her yani. türlü <gülüyor> ayrıntısını da verebiliyor. Tabii, tabii yani Ve o. en güzel yanı e, annesiyle babasının onu bütün bunlarda sonuna kadar... Destekliyor. destekliyor olması yani yani sonuna kadar derken mesela ya ama işte bir ket vurmuyorlar bak ama şimdi söylüyor tanı koyabilmem için üzerlerinde çalışmama izin vermiyorlar yani, <gülüyor> <gülüyor> o kadar zaten vermesinler de yani o bu evet, yani. açan bir evveyine bir lavda almış başını gitmiş yani çok evet tabi ee, yine Vito'nun hayata bakışını bu kazadan önceki dönemden bahsediyoruz evet. bu arada hala ee, işte anaokuluna gönderiyorlar Willow'u ee, gönderirken de diyorlar ki annemle babam çok eğlenceli olacağını söylemişti değildi okul evimizden birkaç blok ötedeydi sistemi sorgulama suçunu ilk kez orada işledim diyor ve işte anlatıyor birazcık sonra öğretmen çünkü işte bunlar anaokulunda işte her öğlen e, kitap okuyor ondan sonra işte bunlar öğle uykusuna yatıyorlar yerlerdeki matlarda falan böyle bir e, döngü var ve bu Vilo için çıldırtıcı bir şey tabii yani birçok açıdan. Çünkü <gülüyor> Vilo o kadar ileride ki e, mesela salmonella mikrobuyla ilgili derin bilgilere sahip e, bir çocuk anaokulundayken e, ama ona işte zıplayıp aya yetişmeye çalışan bir tavşanın <gülüyor> hikayesini anlatıyorsun. Olmuyor yani hani. O da diyor ki hani bunu zaten şöyle anlatıyor. Eee Öğretmen de tutup bizzat bana, Willow bu kitabı okuyunca kendini nasıl hissettin diye sorunca doğruyu söylemek zorunda kaldım. Berbat hissettim. Ay kendisine iyi geceler dilendiğini duya duyamaz, dendiğini duyamaz. Bizden 384 bin kilometre uzakta çünkü. Üstelik tavşanlar evlerde yaşamaz. Ayrıca kitaptaki resimler hiç de ilginç gelmedi bana. Dudağımı ısırınca ağzıma kanın metalik tadı geldi. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse berbat hissetmemin asıl nedeni kitabı okuduktan sonra bizi zorla yere yatıracağınızı bilmem. Oysa yerdeki mikroplar bizi hasta edebilir. Salmonella mikrobi diye bir şey var ve çok tehlikeli. Özellikle de çocuklar için. O akşamüstü kafadan kontak dey deyimini öğrendim. Çünkü diğer çocuklar bana öyle diyordu. Doğal olarak böyle bir çocuğun pek arkadaşı olmuyor. Yani zaten onu karşılamaz e, muhtemelen e, diğer çocuklar. Yani yetmez ona. E diğer, bir de böyle durumlarda hemen çok şeyizdir ya... ...hepimiz öyleyizdir. Bu çocuklara özgü de bir şey değil. yani Hışlarsın. hemen Tabii yani hani... Farklı e, olanı itele. Tabii yani işte lisedeysen inek dersin. Bilmem ne de... Yani bir, bir şey vardır mutlaka e, söylediğimiz. Yani böyle bir çocuktan bahsediyoruz. Çok özel bir çocuk. E, ve işte bu kaza ailesinin başına geliyor. E, ve alt üst oluyor. Tam da o günlerde... E, ...işte ortaokulda Vilo... E, Okuldaki e, neydi bir testi yanıtlıyor bak o ayrıntıyı unutmuşum bir testi yanıtlıyor ve hani hatasız yanıtlıyor bir şeyler oluyor ve onu e, bir danışmana hile gönderiyor yaptığını hile yaptığını varsayıp evet e, çünkü hatasız yani e, doğal olarak aslında Vilo açısından ama hani hı hı. bu tabi bir sıradan insanlar için çok normal değil e, işte onu e, bir rehber danışmana gönderiyorlar. Del Duk adında bir danışman. Fakat Aman gerçek bir, bir karakter. Yani e, tam bir vaka Del Duke. Hani gerçek bir vaka. E, aslında ben yani, o bu kitapta böyle söylenmiyor ama hani biz onunla tanıştığımızda bence intiharın eşiğinde falan. <gülüyor> hani e, bir tip e, tam bir e, nedir? E, yani tam bir e, pasaklı, tam bir kaybeden. Evet. Bir tip. Kendini Ve, bırakmış. Ha, yani bir şekilde bir yol bulmuş işte bir eğitime gidip onu kadar bir biçimde tamamlamış da bu danışmanlık işini almış yapıyor yani. Yapıyormuş gibi yapıyor. Yapıyormuş gibi yapıyor. Onun içinde kendince saçma sapan bir sistem uydurmuş. Çocukları 3-4 sınıfı ayırmış işte falan 3-4 e, tür var. O her karşısına gelen çocuğu o etiketle e, tanımlayabilmek üzerine kurulu. Yani tamamen Ön yargısından hareket ediyor danışmanlık yaparken. Bu etiketlerden hangisine girer? Şuna girer. O zaman böyle davranabilirim diye belli e, şeyleri var. Davranışları var ya da yöntemleri var. Ve bunun dışına çıkmıyor. Zaten güvenli olan da o. E, ve karşısına vilo geliyor. Ve o etiketlerin hiçbiriyle etiket Hiçbirisi, diyemediği evet, Hiçbir insan. şey yaramıyor. Zaten e, fakat bir yandan uyanık bir yanı da var. Hemen hissediyor. Eli, yani karşısındaki çok sıra dışı bir durum. Hı hı. bunu hemen hissediyor ve aslında bocalasa da bir şeyler yapmaya başlıyor bunun kendi yararına da olabileceğini düşünüyor bir şey oradan bir bir bir şey çıkarmaya çalışıyor ve bu e, şey bu deneyim e, işte Willow'un bir danışmana gitmesi deneyimi Willow'a bir başka şey daha kazandırıyor orada e, iki Vietnamlı kardeşle tanışıyor Mai ve Quang Ha e, tabi e, Mai Quang Ha'ya Kuanka erkek May küçük Kanka büyük yanlış hatırlamıyorsam May küçük hani abla değil ki, şey, abi kardeş bunlar hı hı. fakat Kuanka çok sorunlu bir tip yani şiddet eğilim var vesaire vesaire işte göçmen çocuklar bunlar da sonuçta bir yandan hani öyle de bir durumları var anneleri işte bir tane manikür, ee, manikür salonu. salonu işletiyor Gerçekten müthiş bir karakter, evet. yani müthiş bir karakter ve e, hani izbe bir yerde yaşıyorlar aslında falan, hayatta kalmaya çalışan insanlar sonuçta bunlar. E, e, fakat Mayi de çok hassas ve zeki bir çocuk. Aslında Kanka da öyle ama göz göremiyoruz onu, yani onun o şiddet öfkesi içinde yok olup gidiyor. Abi danışmana gidiyor kardeşte abiye göz kulak olsun diye, diye orada. Ve, e, geliyor. ve orada Willow onlarla karşılaşınca birdenbire... E, dörtlüğe bak süper dörtlüğe. Evet dörtlüğü. süper. Ve Willow e, daha kaza olmamış onlarla karşılaştığında hızla Vietnamca öğrenmeye başlıyor. <gülüyor> ve e, birkaç gün sonra zaten Vietnamca konuşmaya başlıyorlar aralarında. falan hani Böyle bir e, durum var. Sonra kaza oluyor ve Willow'un hayatı değişiyor. Fakat bu insanlar işte çevresindeki bu insanlar ve e, o taksici Willow <gülüyor> bir gün taksiye biniyor. Ve ensesinde adamın bir leke görüp diyor ki ben doktora görüyor. gitmelisin bir ben görüyor. Bu kötü huylu bir şey. Çünkü o bu tür tanıları koymakta usta. Ve e, taksici bunu bir mucize olarak algılıyor. Hani mucizeleri saymak derken aslında. E, evet. Yani bir onun açısından Viloğun, bu bir mucize. Bir e, dermatoloji alanında da ha, uzmanlar, uzmanlık alanı o. Uzmanlık alanlarından o. biri o evet. E, ve e, bu insanlar birbirlerinin hayatlarına deye deye deye deye birbirlerinin hayatlarına gire çıka e, dönüşüm geçiriyor inanılmaz dönüşümler geçiriyor hepsi dönüşüm geçiriyor bir kere Vilo e, kendisini keşfediyor Duyguların insani yönünü keşfediyor yani o mantık hani, ve e, duygu hani iki farklı alansa yani duygu alanını keşfediyor ve bütün bu insanlar müthiş dönüşümler geçiriyor ve her bir mucizeyi tek tek sayabiliyoruz bu kitapta. Çok güzel anlatılmış bir kitap. O kadar anlatamadım ki kitabı. Yani daha sadece size aslında ana hatlarını çizebilmiş durumdayım. Ama bir yandan da yani anlatamaman, birçok ayrıntıyı atlamış olman doğal olarak daha iyi çünkü ya evet tadı kitabında tadını kaçırmamak lazım. varsa tadını kaçırmayalım Ama Evet Domingo Yayınlarından gerçekten çıkan gerçekten güzel bir romandı benim de son evet. zamanlarda okuduğum en güzel kitaplardan evet, evet. biriydi. Evet mucizeleri saymak benim de son zamanlarda okuduğum en keyifli, en böyle beni alıp götüren romanların başında geliyor. Ee, mucizeleri Saymak Domingo Yayınlarından çıktı. Şimdi sözü Artık uzatmayacağım. Ee, bu kitabı bir e, takipçimize armağan edeceğiz. Birdolarkitap.com'da bant kaydını yayınladığımız zaman oraya yorum bırakan kişiler arasında çekiliş yapacağız. Ve bir kişiye mucizeleri saymayı armağan edeceğiz. Ee, i̇şte, ama biz armağan etmesek de siz edinip okuyun. Evet. E, Putu, şarkı. Putumayo'dan. E, Putumayo'nun Putumayo Brezilya ha. albümünden geliyor. Çiko Buerke söyleyecek. Cantando no Toro. Sambando na lama de sapato branco glorioso, um grande artista tem que dar o tom. Quase rodando, caindo de pouca voz é rouca, mas o mote é bom. Sambando na lama, e causando frisson Mas olha só, um samba de cocores em terra de sapo, sapateando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que dar lição Quase rodando, caindo de boca Mas com um pouco de imaginação Sambando na lama sem tocar o chão E o tal ditado como é Festa acabada, músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Sambando na lama de sapato branco Glorioso Um grande artista tem que fazer fé Quase rodando, caindo de boca de toca jura de mulher Sambando na lama e passando boné Mas olha só, fora viló Viló por dentro, mulando, cambaleando no toró Cantando e sambando na lama De sapato branco, glorioso Um grande artista tem que dar o que tem E o que não tem, tocando a bola No segundo tempo, atrás de tempo Sempre tempo vem bir dolap kitapta bir resimli kitapla devam ediyoruz. Itır Koşunca adını taşıyor. Esra Ercan Bilgiç. ...yazmış. Nurten Deli Orman resimlemiş bu kitabı. Final yayınlarından çıktı. Bu ikilinin başka bir kitabından bahsetmiştik daha önce. ıspanaklı yumurta diye. Ispanaklı yumurta, Ispanaklı diye. yumurta evet. evet daha önce sen anlatmıştın. Evet. Bu e, ikinci kitapları. E, hikayenin kahramanı Itır... E, ...adında bir kız çocuğu. Ama hikaye bir köyde başlıyor. Oturup duranlar köyü. <gülüyor> Çünkü e, bütün gün köyün ahalisi oturuyor. Başka bir şey yapmıyor oluk çocuk yaşlı kadın erkek e, oturuyorlar kahvede. E, tarlalar kuruyor, bahçeler soluyor yani. Ha, o derece oturuyorlar. Evet, üzümler e, dallarında e, bozuluyorlar. işte hasat zamanı gelip geçiyor. E, hiçbir şey yapılmıyor. Böyle bir iç sahne var. İncin top oynuyor işte, kuşlar, kediler bakımıyorlar İnsan yok çünkü insanlar oturuyorlar. E, köyün dışında böyle bir ıtır Yetişiyor. Kayaların arasında çok da güzel kokar hı hı. ama ama yani ondan bile haberleri yok. Çünkü oraya kadar gidip bakmamışlar bile. Ee, gelip geçen hatta gelip geçen de dikkatini çekiyor bu bitki ama artık köye de kimse uğramaz oluyor. Bir gün e, bir bebek dünyaya geliyor. Oturup Duranlar Köyü'nde. Çok se sevimli. E, ve e, oradan geçmekte olan bir bilge gezgin. Diyor ki bebeğin banyosuna ıtır çiçekleri atın, sütüne ıtır özü katın, hmm. ee, ismini de atır diye ünleyin ki e, bu miskin köyün şifası ondandır diyor. Hmm. Yani köylüler e, anlamıyorlar, gezginde gelip git geçiyor ama bu çocuk büyüyor gerçekten e, köydeki diğer herkesden işte annesinden, babasından, ninesinden, dedesinden farklı bir çocuk haline geliyor çünkü yerinde duramıyor, kıpır kıpır. Yani evet. oturmak bir yana yürümek değil, koşmaktan hoşlanıyor çocuk. Hı. Ve bir gün kahveye geliyor masanın üstüne çıkıyor size inat durmadan koşacağım diyor. <gülüyor> İçi içine sığmıyor. İşte yapma etme demeye kalmadan başlıyor koşmaya. İşte hızını alamıyor köyün dışına kadar gidiyor. Orada hatta ıtır. Tardan topluyor. Ceplerine dolduruyor. işte baştaki başka civar köydeki çocuklara dağıtıyor. Her yer Itır kokuyor. E, o kadar çok koşuyor ki çok uzaklaşıyor köyünden. Dönemeyecek kadar uzaklaşıyor ve e, nasıl ne yapsam diye düşünürken bir başka köye geliyor. Koruncuk Köyü diye bir köy burası. Ha. Evet. E, ve bu köyde çocuklar yaşıyor. ıtırı e, da aralarına alıyorlar. İşte o gece ıtır Ece'yi orada geçiriyor. İşte birlikte çok güzel vakit geçiriyorlar ve ertesi gün koruncuktaki çocuklara veda edip geri gidiyor. Ve yolda yine başka insanlarla karşılaşıyor ve onları birlikte koşmayı teklif ediyor. Hı hı. Ee, böyle giderek arkasında kalabalıklaşan bir grupla e, koşuyor ve yani amacı sadece koşmak değil artık. Yani hep birlikte bir şey yapalım, köydeki çocuklar için bir şey yapalım hı. ve e, yani... Ekinler tarlada kuruyor. Hep birlikte orayı tekrar canlandırabilir misiniz Hı. Var mısınız? Diyor ve yüzlerce kişi adım adım koşmaya başlıyor. Bak bu da ilginç. Böyle bir cümle var. Buna sonra geleceğiz. Ve gerçekten bir şeyler değişmeye başlıyor. Oturup duranlar köyü tekrar böyle bereketli topraklara kavuşuyor. İnsanlar çalışıyorlar. Ürünler hasat ediliyor. Ve elde edilen ürünler Koruncuk Köyü'ne. E, ve oradaki çocuklara veriliyor ve ıtır e, koşmaya devam ettikçe e, köy halkı da değişmeye başlıyor. E, onlar da bir şeyler yapmaya başlıyor, oturmuyorlar artık. O ilk başta gelen bilge gezgin tekrar köye uğradığında e, bundan böyle bu köyün adı koşu verenler olsun <gülüyor> diyor ve yine gidiyor. Aman duşa kabine olmasın da. Ve koşu verenler köyüyle. Her şey, bir, yani hayat artık değişiyor ve hı hı. güzel. Yani baştaki o kara kuru toprak, bambaşka bir sahneyle. Hı hı. Finalde e, kapanıyor ve hikayemiz burada bitiyor. Harekette bereket hikayesi. Evet, e, birkaç sayfa çocuklar için etkinlik sayfası tasarlanmış. Onun ardından iki önemli sayfa var ıtır ee, Erhart ve Adım Adım oluşumu Hah, Boşuna geçmiyor yani o Evet Adım Adım organizasyonu e, bilenleriniz vardır mutlaka ee, Türkiye'nin ilk yardımseverlik koşu grubu Adım Adım'ın kurucularından biri olan Itır Erhart, 2004 yılından beri kaynak ve farkındalık yaratmak için 6 maraton ve 20'ye yakın yarım maraton koştu diye başlayan bir e, bilgi metni var burada e, yaptığı çalışmalardan ötürü e, çeşitli ödüller de almış. E, aynı zaman İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde dersler de veriyor. Hı -hı. E, toplumsal sorunlar üzerine e, çalışmalarda bulunuyor. işte dediğim gibi ve e, Faaliyetlerine aktif olarak 2008'de başlayan ve şu anda 7 binin üzerinde üyesi ve takipçisi bulunan adım adım oluşumu kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk ve en büyük sivil toplum oluşumudur. Adım adım amatör sporcuları bugüne dek toplam 8 milyon TL tutarındaki bağışların sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasına ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına aracı olmuştur. Diyor. iyilik Peşinde Koş sloganıyla www.adimadim.org adresinden bilgi alınabiliyor. Böyle bir bilgi kutusu var. Biz aslında bir sefer Belçika'da, Brüksel'de adım evet. adım koşusu yapan bir grubun haberini evet. vermiştik size yani buradan. Çeşitli nedenlerle çok defa bu tip etkinlikler gerçekleştirildi. Esra Ercan Bilgiç'te böyle bir masal yazarak itir Erhart'ın e, girişimini de güzel bir çocuk romanı çocuk e, kitabına e, dönüştürmüş, dönüştürmüş. E, ve çocuklarda hani böyle bir farkındalık yani, yaratmak evet. için iyi bir yöntem. Diğer sayfada bu da çok önemli. E, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Boğuluce Çocuk Köyü hakkında bir yazı var. Koruncuk Vakfı. Yani işte evet. İki, iki önemli girişimi birleştirmiş bir kitap bu. Koruncuk Vakfı'nın da çalışma sistemini biraz e, biliyorum ve gerçekten çok iyi işler yaptıklarını biliyorum. E, 2005 yılında korunma ihtiyacında olan çocuklar konusunda yaptıkları çalışmalardan ötürü de Birleşmiş Milletler'den e, bir, bir özel şey danışmanlık statüsü almışlar. E, www.koruncuk.org Adresinden, Adresinden evet. yine bilgi alınabilir. Ee, Itır Koşunca adlı resimli çocuk kitabı sadece hani resimli bir öykü kitabı değil içinde önemli iki sivil toplum örgütü hakkında da bilgi içeren bir kitap bu. Esra Ercan Bilgiç tarafından yazıldı. Nurten Deli Orman resimlemiş final yayınlarından çıktı. Müthiş bir kitap. Evet, umarım elinize geçer, denk gelirsiniz ve okursunuz. Tamam, o halde sürenin sonuna geldik. Hatta biraz açtık bile. 24 Ocak Cumartesi günü gelirseniz Kadıköy'deyiz, görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Dolap Kitap Her yaş için çocuk kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Kitap Dostu sizin okulu sundu